İslam dini bugün eskiden olduğundan daha fazla tartışılmaktadır. İslam dininin topyekün muhasebesi ilk defa yaklaşık bir buçuk asır önce hem İslam uleması hem de şarkıyatçılar tarafından yapılmıştı. Bu muhasebenin sebebi Avrupa'da yeni gelişmekte olan bir dünya görüşünün etkin hale gelmesiydi. Daha önceleri Orta Çağ boyunca İslam ve Hristiyan inanç sistemleri arasında yoğun bir diyalektik yaşanmıştı. Böyle bir cedel süresince İslam otoriteleri, İslam dininin Hristiyanlığa üstünlüğünü savunuyorlardı. Bunun gerekçesi ise onlara göre bu yeni dinin akla daha uygun olduğu ve hatta İslam'ın bizzat akıl dini olduğu iddiasıydı. Ancak bugün İslam dini tamamen akla dayanan ve inanç sistemlerini bir kenara iten farklı bir zihniyetle karşı karşıya kalmıştır. Aslında İslam'ın sırf akla dayanan hayat anlayışlarına karşı mücadelesi yeni değildi. 9. asırdan 13. asıra kadar Yunan felsefesiyle yoğun bir şekilde cebelleşmiş ve bu çekişmeden zaferle çıkmıştı. Bu zaferin gerisinde maddi güce sahip olması ve o zamanki insan bilincinin inanç dışındaki kabullenmelere hazır olmaması gerçekleri yatıyordu. Ne gariptir ki bu zafer, bir sonraki hamlede onun hezimetinin de sebebi olacaktı. Bugün İslam dünyası güç ve kudret sahibi değildir. İman edenin bilinci ise her türlü inancı sarsacak biçimde şüphe merkezli bir kültüre maruz kalmıştır. İslam dininin otoriteleri bu maddi zaf ve zihinsel saldırı karşısında tedbir almışlardır. Fiziksel acizi telavi için rakibinden bilim ve teknoloji ithal etmişlerdir yani Batı'nın zekasına karşı çeşitli savunma manevraları geliştirmişlerdir. Bu yeni zihniyet akla dayandığı için aklın tabiatı gereği çeşitli zamanlarda çeşitli ve çoğu zaman birbirine zıt düşünce ve ideolojiler üretmiştir. İslam dininin savunucuları bu beklenmedik çıkışlar karşısında bazen çaresiz kalarak ellerindeki kutsal malzemeyi mucizevi bir biçimde yorumlamaya çalışmakla karşı koymuşlardır. Bu durum çok vahim sonuçlar doğurmuştur. Bu kitapta, batı menşeili düşünce akımlarına karşı İslami düşüncelerin savunma tezleri ve bunların İslam dinini hangi şekillere soktuğunu tartışacağız. Avrupa'da moderniteyle birlikte ortaçağ mantelitesinin temeli sayılan mutlak değerlerden vazgeçilince, zamansal ve şartlara bağlı izafi değerler sistemleri çoğu zaman birbirine zıt biçimlerde ortaya çıkmıştır. Kapitalizm, komünalizm, liberalizm, sosyalizm, komünizm ve milliyetçilik gibi daha önceleri kesin çizgilerle birbirinden ayrılan rejim önerileri son zamanlarda daha ılımlı bir tavırla birbirlerine girişik bir özellik kazanmıştır. Katılımcı demokrasi, çok seslilik, müzakere etiği, kültürler arası işbirliği ve küreselleşme gibi insanlığa mutluluk vaadiyle ortaya çıkan bu yaşam projelerinin her birinde eksiklikler olmakla birlikte sunabilecekleri iyilik unsurları da vardır. İslamcı düşünürler, bu farklı rejimlerdeki olumlu yönleri tespit edip, bunların benzerlerinin ve hatta daha iyilerinin İslam'da var olduğunu iddia etmişlerdir. Zıt bakış açılarından ortaya çıkan iyiliklerin, İslam'ın değişmeyen mutlak ilkelerinde yer bulabilmeleri için yeni bir tefsir metodunun bulunması gerekirdi. İslam'ın kutsal kaynakları olan Kur'an ve hadislerin radikal bir şekilde yorumlanması ise yeni nesil İslam düşünürleri için vazgeçilmez bir koşuldu. Böyle bir yoruma gerekçe olarak ya geçmiş zaman müfessirlerinin eserlerinden gerçek anlamlarını kavrayamadıkları veya zaman ve zeminin değişimiyle farklı yorumların meşrutiyeti ileri sürülüyordu. 19. asır sonları itibariyle başlayan yeni İslam yorumları şu şekilde sınıflandırılabilir… Muhammed Abdu ve Cemalüddin el-Afghani'nin başlattığı savunmacı yorum. Bu yaklaşımda batıdan gelen her iyilik, özgürlük, erdem, bilimsel veri veya teknoloji önce kabul edilir, sonra bunlara dinin temel kaynaklarında bir yer aranır. Geçmiş müfessirlerin yorumlarına gidilir. Bunlardan bir ipucu elde edilmezse, Arap dilinin, sentaks ve etimolojisine son çare olarak başvurulur. Arapçanın esnekliği, ve bir zamanlar bir medeniyetin taşıyıcısı olması ona bir kelimeye farklı anlamlar yükleme imkanı vermektedir. Yorumcu bu dilin bu özelliklerini istismar ederek daha önce kafasına koyduğu anlamı bir şekilde buluverir. Bu yeni anlam özde ayetlerin esas vermek istediği mesajla bir ilgisi olmayabilir. Ancak böyle bir anlama da işaret ettiği, yorumcu tarafından Kutsal Kitab'ın ilahi yapısının bir kanıtı biçiminde takdim edilir. Bu yaklaşım günümüze kadar birçok İslam düşünürü tarafından benimsenmiştir. Bazen bunlara reformcu lakabı verilir. Özellikle İran ve Türkiye'de birçok din adamı aynı tekniği uygulayarak aslında bu ayetin anlamı bu demektedirler. Bir örnek verecek olursak, dünyanın yuvarlak olduğunu Kur'an'dan çıkarmaktadırlar. Örneğin bir ayette geçen bir kelimenin tam 17 tane anlamı vardır. Bunlardan biri de deve kuşu yumurtasıdır. Buradan yola çıkarak dünyanın deve kuşu yumurtası şeklinde kastedildiği ve dünyanın düz olmadığını Kur'an'da yazdığı söylenmektedir. Tabii ki aslında ayet ile alakası yoktur. 17 anlamı olan bir sözcükten her şey çıkarılabilir. Diğer bir akım da Hasan el-Benna ile Seyit Kutb'un kurucusu olduğu Red cephesidir. Burada batıdan gelen tüm kültürel unsurlar ve sosyal değerler İslam dışı ve cahiliye mirası olarak nitelendirilir. İslam dininin temel tezleri ile modernitenin ana ilkeleri arasındaki farklar apaçık bir şekilde ortaya konur. Vahye dayanmayan ve hatta ilahi bilgiyi yadsıyan batı dünya görüşü ve yaşam biçimiyle İslam öncesi Arap düşünce ve gelenekleri arasında paralellikler çizilir ve iki yaşam şeklinin de İslam dinine aykırı olduğu sonucuna varılır. Yaklaşık 9 asır önce Gazali de Yunan felsefesi hakkında benzer bir fetva vermişti. İslam'daki, İslam toplumundaki gerileme de o dönemlerde başlamıştı. Bu iki sınıfın dışında diğer bir yaklaşım da Batı sekülerizmi ile Müslümanlığı bir arada götüren ama daha çok batı taraftarı olan kimselerin oluşturduğu kesimdir. Bu yaklaşımın ne batı yaşam tarzını, ne de İslam-Dünya görüşünü benimsememesi bakımından fazla teorik gerekçesi yoktur. Daha çok pratik bir yaşam modeli olarak varlığını sürdürmektedir. Şimdi, bu her iki yaklaşımın günümüz egemen zihinsel normları karşısında, İslam'ın temel tezlerinin geçerliliği ve İslami yaşam biçiminin devamı için yeterli olmadığını açıklamaya çalışalım. Tanrı Merkezi Dünya Görüşü ile insan merkezli Dünya Görüşü Son iki asır içerisinde tüm dünya kültürlerini etkisi içine alan Batı medeniyetinin temelinde insanın bizzat kendisi ve kısmen doğa yatmaktadır. Halbuki orta çağda egemen olan dinlerin hepsinde merkez Tanrı'nın kendisidir. Her şeyi yaratan ve insanı imtiyazlı biçimde şekillendiren, bu sebeple de itaat misyonunu yükleyen Tanrı, ve onun karşısına da kulluk görevini üstlenen insan. Bu kurgu, tek tanrılı, üç semavi dinin ortak özelliğidir. Halbuki mevcut batı dünya görüşünde tanrı merkez olmadığı gibi ne doğa bilimlerinde ne de sosyal değerlerin tespitinde tanrıya gönderme yapılamaz. Daha doğrusu modern düşüncede tanrı sorun olmaktan çıkmıştır. Bunun bir nedeni tanrı konusunun önemsiz olmasından değil, bu konuda ilerleme sağlanamamasındandır. Aydınlanmanın teorisini olarak kabul edilen Kant, gerek tek tanrılı dinlerin teolojilerinde ve gerekse felsefe kaynaklı doğal teolojide tanrının varlığı için ortaya konmuş olan tüm teorik argümanları çürütmüştür. Bundan sonraki felsefi akımlarda tanrı, kendisinin de salık verdiği ya etik ya da irrasyonel alana kaydırılmıştır. Ancak akılcılıkla desteklenmeye ihtiyacı olmayan inanma veya iman, Tanrı'nın varlığını kabullenmede en meşru yol olarak görünmektedir. Nitekim modern din savunmasında akli kanıtlardan oldukça ulaşılmaktadır. Çünkü inanma yoluyla doğruluğu kabul eden dogmalar, akılla ispata çalışıldığında aynı şekilde akılla çürütülmesi meşruiyet kazanır. Güçlü rasyonel karşı argümanlarla yıkılmaya yüz tutan inanç ilkelerini kurtarmak için tekrar imana başvurmak, oyunun kurallarını oyun içindeyken değiştirmek olduğundan rasyonelliğe açık inanç sistemleri büyük tehlikeyle karşı karşıya gelmişlerdir. Halbuki ortaçağ kültüründe akıl dinin hizmetine verilmişti. Dinin kurumları dışında eğitim merkezleri de olmadığından inanç sistemleri günümüzde olduğu gibi bağımsız, veya seküler bir akılsallıktan zarar görmüyordu. Akli destekten mahrum bırakılmış inançlar, ya inanç umdelerinin teorik doğruluklarından vazgeçecekler, dolayısıyla onların pratik sonuçlarına güvenecekler veya insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkisi üzerine duracaklardır. Akla ve mantığa uygunluk, bir inanç önermesi için kıstas olmaktan çıkınca, her türlü inanç eşit bir meşruiyet kazanır. Pratik olumlu sonuçlar söz konusu olunca, hangi inancın ne tür olumlu etki yapacağını tespit problemi ortaya çıkmaktadır. Böylece inancın insan yaşamındaki yeri ve etkisi doğal olarak sorgulanmaktadır. Diğer taraftan yine Batı düşünce tarihinin son iki asırında felsefi akımlardan fenomenoloji, pozitivizm, analitik felsefe ve modern psikolojide etkin bir akım haline gelen psikoanaliz, insan zihnini inanma eyleminden gittikçe uzaklaştırmış veya inanmanın psikolojik nedenleri ortaya konarak onu ulvi makamından aşağıya düşürmüştür. Bu felsefi ve psikolojik akımlar gereğince inanmak, insan doğasının kolaya olan eğilimi ve doğruya en kısa yoldan erişme isteğinden kaynaklanmaktadır. Gerek bilimsel ve gerekse sosyal ilişkiler doğrularına bir metotla yaklaşıldığında, bunların çok miktarda zihinsel çaba gerektirdiği ve varılan sonuçların ancak göreli doğrular olabildiği sonucuna varılmaktadır. Bu şekilde yüzyıllar boyunca insan zihninin en yoğun eylemi olan inanmak, yerini başka bir zihinsel eyleme bırakmaktadır. O da gerekçeli bilgidir. Öyle ki bilimsel ve hatta matematiksel doğrulara inanmak, yani bilgi derecesine getirmeden kabullenmek bile sağlıklı bir zihin eylemi sayılmamaktadır. Bu sebeple yalnız İslam diniyle sınırlı kalmamak şartıyla her türlü inanç, zaman içinde insan zihnindeki sapmalar sebebiyle eski önemini yitirmiştir. Tanrı'nın varlığına inanmak, inanan insanın hal ve hareketlerinde Tanrı'nın iradesine uygunluğu gerektirmez. Çünkü bu iradenin ne olduğunu ancak insan olarak sınırlı yetilerimizden hareket ederek bulmaya çalışırız. Bulduğumuz her şey ise insani olma sınırını aşamaz. Bu sebeple insan kimliğimizde Tanrı'nın iradesini zaten saptayamayız. Tanrı adına ortaya koyduğumuz her şey kendi ürünümüzdür. Tüm evrenin gerisindeki güç olarak tanımlanan ve zaman ve mekandan bağımsız olan yüce varlığı kavramamız mümkün değildir. Böyle bir iddia için evrenin bütünüyle bizim için bir bilgi ve tecrübe haline gelmesi gerekir. Bu da çok uzak bir ihtimaldir. Tanrı'nın bilinemeyeceği tarif edilemeyeceği, onun adına ne düşünürsek, onun o olmadığını hem kutsal kitaplar hem de teologlar dile getirmektedir. Buna rağmen bilinemeyen bir kaynaktan emir ve yasaklar çıkarmak ve insanlık için bir misyon belirlemek bir çelişki değil midir? Tanrı'nın adının çok anıldığı dil ve kültürlerde, Tanrı adıyla başlanan birçok eylemde bir sürü nahoş hatta çirkin sonuçların ortaya çıktığını görmüyor muyuz? Hatta gözümüzde kendilerini Müslüman olarak tanımlayan ve Kur'an ayetlerini de slogan haline getirerek büyük terör ve insanlık suçu işleyenlerin tanrısallıkla ne ilgileri olabilir? Diğer taraftan tanrıya gönderme yapmadan birçok iyi düşünce ve eylem icra edenler yok mu? Bu iyilikleri sırf tanrı adı anılmadığı için kötülük mü sayacağız? Kendisine verilen yetilerle tüm varlığın gerisindeki büyük varlığı bilemediğini söyleyen ve bu sebeple onun adına hareket etmeyen kişinin samimiyetinden ve tevazuundan şüphe edebilir miyiz? Tanrısallık, iyiliğin bizzat kendisi ilgili ilgiliyse ve bu iyilik Tanrı'ya referans verilmeden de olabiliyorsa ve hatta Tanrı'ya gönderme yapılarak kötülük de yapılabiliyorsa Tanrı'ya inanmak ve onun iradesine uygunluk iddiası nasıl bir imtiyaz sağlamaktadır ki? Hiç. Bu soruları bu şekilde peş peşe sıralamamın nedeni Tanrı'yı bir yaşam projesinin merkezi yapmanın bize hiçbir şey kazandırmayacağını ve zorunlu olarak bizi Tanrı'ya götürmeyeceğini göstermektedir. Çünkü Tanrı'yı merkez yapmak da Tanrı'dan bir şey alamayacağımız gibi ona doğru giden bir yolda olduğumuz hususunda bir avantaj da sağlamaz. Sonuçta yine insan olarak biz bizeyiz ve insanüstü bir bilgiye sahip değiliz. Bundan çıkaracağımız sonuç şudur. Düşünce ve eylemlerimizi büyük metafizik mantıklar ve inançlarla ilişkilendirerek onları daha yüce ve kutsal hale getiremeyiz. Düşünce ve eylemlerin kıstasları, insan olma kapasitesini aşmayan bir alandadır. Onları uhrevi bir alana bağlamak, bir bakıma onları kamufle etmek demektir. İnsan merkezli dünya görüşlerine gelince, görünüşte pek ihtişamı olmayan böyle yaşam stratejileri İnsanın bilgi elde edebilmesi ve bu bilgiyle kültürel evrime geçmesi için tek yoldur. Böyle bilgi ve değerler alanlarında evrilme sayesinde biriken izafı bilgiden Hegel'in de belirttiği gibi mutlak tanrısal bilgiye doğru ilerlemek mümkün olabilir. Yoksa tezelden bunları geri bırakıp onları bilmek yerine onlara inanmakla doğa bilgisi ve etik eylemler arasında yücelmek yerine sabit ritüellere sarılıp onları tekrarlamanın İnsanı büyütmeyeceği ve Tanrı'ya yaklaştırmayacağı apaçıktır. Yani bilimsel bilgi ve rasyonel düşünce olmadan, ibadetler insanı Tanrı'ya yaklaştırmaz. Tekrarlanan şeyler, Tanrısal bilgiden insanı uzaklaştırır. Hem insandan başlamak, bir bakıma bilinenden başlamak demektir. İnsan zihni, doğası gereği bilinenden bilinmeyene doğru hareket eder. Bilinmeyenden başlayarak hiçbir zaman bilgi sahibi olamaz. Tanrı yüce olmakla birlikte bilinmeyen olduğundan ondan başlayarak bilinecekleri bilemeyiz. Onun isminin yüceliği yaptığımız işinde yüce olduğunu göstermez. Eğer Tanrı'ya ulaşmak insanoğlunun uzun vadeli, nihai bir misyonu ise buna ancak insani bilgiden başlayarak varılabilir. Biriken bilgi merhalelerinde ona gönderme yapmanın hiç faydası olmadığı gibi, belirsiz kavramların gereksiz kullanımı, Bilginin gelişmesine sadece zarar verir, ona giden yolda gecikmelere neden olur. Tanrı'ya gerek dua ve gerekse sosyal hadiselerde bir rol biçmek, olayları tespit etmede ve onların analizinde sorun yaratır. Zorunluluk alanı olan doğa, belli, değişmeyen kanunlarla hareket eder. Bu alana, Tanrı iradesini sokarsak, çözülemeyecek bir belirsizliğe gireriz. O zaman doğa bilgisi de imkansızlaşır. Çünkü her olmuş veya olacak hadisede Tanrı'nın etkisini beklemeye başlarız. Karşılaşmadığımız zaman da problemler yaşarız. Bu da doğa bilgisini ulaşılmaz hale getirir. Diğer taraftan Tanrı'yı tarih yapan bir fail olarak kabul edersek, başka bir deyişle insan eylemlerinin cereyan ettiği özgürlük alanının bir aktörü olarak benimsersek, bu da birçok güçlüye sebep olacaktır. Öyle ki insanların sebep olduğu olaylarda Tanrı payını bulmak, olayların gerisindeki insanların sorumluluğunu tespitte vazgeçilmez şart haline gelir. Bu payın tespiti, insandan insana ve tarihçiden tarihçiye göre değişeceğinden ve böyle bir tespitte kıstasın ancak keyfi bir kabul olacağından olayların açıklanması ve faillerin saptanması imkansız hale gelir. Görülüyor ki Tanrı'yı hem zorunluluk hem de özgürlük alanına sokmanın bir faydası yoktur sadece karmaşa yaratır. Bu, bir bakıma Tanrı'ya saygısızlıktır. Bu da gösteriyor ki, Tanrı'ya inanmak ve sevmek adına düşünülen ve yapılan birçok düşünce ve eylem, o insanı sadece Tanrı'dan uzaklaştırmaktadır. Mutlak Değerler ve izafi Değerler Tek tanrılı dinlerin bünyesini oluşturan dogmaların, hemen hemen hepsi zaman ve mekan sınırlarını aşan, Doğruluk iddiasında kesinlik ifade eden önermelerden oluşur. Gerek metafizik alanda ve gerekse sosyal ilişkiler alanında kesin ve değişmez doğrulara sahip olmak görünüşte imtiyazlı bir durum yaratır. Ancak insanın kendisi tüm varlığıyla zamansal olduğundan ve hatta benliği bile zamanla değiştiğinden böyle bir varlığın zaman üstü bir bilgiye sahip olması düşünülemez. Böyle değerlere ulaşmış olmak demek. İnsanın zihinsel ve kültürel gelişiminin bitmesi demektir. Yani doğruların önü kapandığı gibi mevcut doğruların algılanmasında da bir gelişme olmayacak demektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, tanrı bilgisine ulaşmak insanlığın nihai bir misyonu olabilir. Böyle bütün insanlığı ilgilendiren temel bir görevi, bir zaman diliminde ona ulaştım, onu elde ettim iddiası doğruları yakalama çabasına sekte vurur ve sözü edilen bu ilahi misyonu geciktirir. Farklı kültürlerin günümüzdeki hızlı iletişimi sayesinde insanlığın ortak bilincine yaptığı en önemli katkı durağan doğrulardan hareketli doğrulara geçmiş olmaktır. Bu yeni anlayışta doğruları bütünüyle yakaladım aldatmacasıyla hayale kapılmak yerine her mevcut doğrunun doğruluğundan şüphe ederek yeni, daha kapsamlı doğrulara uzanma imkanı çalışılmalıdır. Artık bilimsel olsun, sosyal olsun, her doğrunun belli bir ömrü vardır. Bu ömür bazen kısa, bazen de uzun olur. Ama hiçbir doğrunun süresiz kalma imtiyazı yoktur. Bu yeni anlayış, günümüz insanını ortaçağ insanından da kesin çizgilerle ayırmaktadır. Dinsel inançların egemen olduğu çağda insanlar, teorik önermelere, bu önermeleri söyleyen kişinin otoritesine güvenmek, veya güvenmemek açısından bakardı. Söyleyen kişi itimat edilen bir kişi ise ve daha önce yalan söylememişse dediği doğrudur. Bu şartları yerine getirmemişse yanlıştır denilirdi. Halbuki modern anlayışta fizik ve metafizik önermelere onu söyleyen kişi ve kurumdan bağımsız olarak bakılır. Bir önerme ancak onunla ilgili kıstaslara göre değerlendirilir. Söyleyen kişinin statüsü bu kıstasların içinde değildir. Önermeyi ölçmenin başlıca prensibi ise ondan şüphe etmektir. Kıstaslar uygulandığında bu şüphe izole olunmuşsa önermenin doğruluğu ortaya çıkar. Her ne kadar bu doğruluk zamanla sınırlı ise de. Kıstaslar önermeyi doğrulamıyorsa bundan önerme sahibinin yalancı olduğu sonucu çıkmaz. Sadece belli bir alanda ileri sürdüğü bir düşüncenin pek tutmadığı belirlenir. Bu yanlışı yapan kişi, her şeye rağmen kültüre ve insan perspektifinin genişlemesine hizmet etmiştir. İnsanın zihinsel eylemlerinden biri olan güvenmek, itimat etmek veya iman etmek, bu kişinin bilgi veya doğruluk adına ileri sürdüğü sözler ve düşüncelere değil, onun karakterine, insan ilişkilerindeki tutarlığında kullanılmalıdır. Çünkü en sevdiğimiz ve saydığımız bir kimsenin metafizik alandaki iddialarından şüphe etmeye hakkımız vardır. Bu iddiaları söyleyen kişiyi sevip saydığımız için şüphe etmeden kabullenmekle hem kendimize hem onu söyleyene hem de doğrulara haksızlık etmiş oluruz. Aslında insanlığın düşünce tarihi boyunca kültürün ve medeniyetlerin duraklayıp gelişmemesine en büyük sebep zihnin temel fonksiyonlarının, kendilerine uygun alanda kullanılmamasıdır. Mesela doğa olaylarına, astronomik hadiselere bilgi sağlayacak bir yaklaşım yerine metafizik inançlara yaklaşılmıştır. İdeolojilere bakış, eleştirel bir inceleme yerine komple bir biat şeklinde olmuştur. Bu tutum sonra bir fanatizme dönüşmüş, bilim ve sanatı da olumsuz yönde etkilemiştir. Şu bilinmelidir ki, ister dinsel dogmalar olsun, ister bir ideolojinin ilkeleri olsun, Bunlara mutlak doğrular biçiminde inanan insan, kendisi gibi inanmayan ve düşünmeyene şiddet uygulamaya potansiyel olarak hazırdır. İslam kelamcılarının mutlak değerleri ve dinsel dogmaları aklın değerlerine tercih etmelerinin arkasında dogmaların sabit ve güvenilir olduğu, oysa aklın verilerinin ve hükümlerinin değişken olduğu, bugün verdiği hükmü yarın yatsıyabileceği, bu sebeple de akla güvenilemeyeceği düşüncesi vardır. Bugün insanlığın eriştiği kültür ve zihinsel yapı ise asıl insana yararlı olanın değişken değerler olduğu, insanın ancak değişebilen izafi değerlerle evrilebileceği, gelişebileceği, sabit değerlerin ise insan tabiatına uymadığı ve kültürü duran hale getirdiği noktasındadır. Vahiy bilgisi tek tanrılı semavi dinlerin temelinde olağanüstü niteliği olan vahiy bilgisi yatar. Bu bilgi, çoğu zaman eğitim görmemiş peygambere bir akıl yürütme sürecinden geçmeden gönlüne bir şekilde aktarılan bilgidir. Bu bilginin kaynağı tanrıdır, doğruluğu şüphe götürmez bir kesinlikle kabul edilir. Bu, inanan kişinin vahiye bakış şeklidir. İslam filozoflarından Farabi ve i̇bn Sina bu bilgiye felsefi bir açıklama getirmişlerdir. Onlar, fevkalade bilginin kaynağını bizzat Tanrı yerine, Platon'un sunduğu 10. akılda bulmuşlardır. Bu akıl aynı zamanda bütün uluslararası bilgileri insan zihnine vehbeden akıldır. Bu akıl bazen Cebrail melek ile de özdeşleştirilmiştir. Peygamber'e ulaşan bilgi, onun düşünce merkezi yerine, görüngüler biçiminde onun hayal merkezine inmektedir. Bunun sebebi, peygamberin kavramsal düşünmek için eğitim görmemiş olmasıdır. Farabi ve i̇bn Sina'nın iddiasındaki 10. akılın doğal olarak daha üst seviyede ve kavramsal bilgi oluşum yeri olması, İbn-i Rüşd gibi bir filozofu, filozofun bilgisini peygamberin bilgisinden daha üstün görmeye itmiştir. Yani ilk İslam filozofları, filozofların bilgilerini peygamber bilgisinden üstün tutmaktadırlar. Fakat bu konunun asıl anlatacağımız tarihsel görüşlerle pek alakası yoktur. Ancak bu fevkalade bilgi iddialarının asırlar önce filozoflar tarafından olduğu gibi kabul edilmediğini belirtmek için söyledim. Modern zamanlarda vahiy kritiğini sistematik bir şekilde yapan Tüm Vahyin Kritiği kitabının yazarı Fichte'dir. Filozofun kitabında vardığı sonuç vahiy bilgisinin nihayette akılla çelişmemesi gerektiği ve akla uygun olma zaruretidir. Aslında Fiçe'den yaklaşık 6 asır önce Feriüdüddin Al-Razi, akıl ile nakil çelişkisinde akla öncelik vermekte ve peygamberden gelen bilgi akılla çelişiyorsa aklın tercih edilmesi gerektiğini önceden belirtmekteydi. Şimdi, vahiy ile gelen bilgi, paylaşılamayan bilgidir. Yani vahiy alan kişi bunu nasıl aldığını başkasıyla paylaşamaz. O olağanüstü tecrübe sadece kendisine aittir. Paylaşıp aktardığı şey, bu olağanüstü unsuru içermez. Başka bir deyişle vahyin içeriğini dinleyen kimseler, vahyin içindeki ilahi anlatımı fark edemezler. Çünkü insanüstü bir akıldan gelen tanrısal bir mesajı, bir insan sahip olduğu kapasiteyle idrak edemez. Kapasitemiz üstündeki gerçekler, bizim için bir anlam ifade etmezler. Hatta bilimsel anlamda bile, bin yıl sonra, bilimsel gelişmenin sonucu olarak ulaşılabilecek ve dolayısıyla anlaşılabilecek bir bilimsel teorinin bugün ortaya atılmasının bir faydası yoktur. İlahi bilgi, anlayıp kavramaya hiçbir zaman insanoğlu yetkini olmayacaktır. Zira tanrı bilgisi, Numenlerin bilgisidir. Yani bütünsel ve komple bilgidir. İnsan bilgisi ise fenomenlerin bilgisidir. Yani özün değil, görüngülerin bilgisidir ve devamlı kısmidir parça parça gelişir. Bu sebeple peygamberlerin nasıl ilahi bilgiye mahsar olduklarını bilemeyiz. Belki de sallıyorlardı. Ve bunu bilemiyorsak, böyle bir bilginin bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Daha önce de belirttiğimiz gibi, aktarılamayan bilgi ve tecrübe, özel, kişisel kalmaya mahkumdur. Vahiy konusu ve vahiy ürünü olan Kur'an metri, İslam'ın ilk asırlarında İslam uleması arasında büyük ihtilaplara sebep olmuş, Kur'an kelamının yaratılmış olup olmadığı, bu sözlerin bizzat tanrı sözü mü, yoksa peygamberin tanrı sözünün yorumu mu gibi sorular, kelam literatürünün en heyecanlı bölümlerindendir. Peygamberlere özel olan vahiy tecrübesini, onlara inananlar tarafından paylaşılamayacağını söylemiştik. Bir bilginin meşrutiyetinin de, o bilginin diğer insanlar tarafından kavranması şartına bağlı olduğunu belirtmiştik. Bu şartın gücünün bir alameti olacak ki, Geçmiş ve günümüzde bazı İslam uleması, peygamberlerinkinin aynısı olmasa da onlarınkine benzer doğaüstü bir hal veya bilgiye mahsar olma gibi beklentiler içine girmişlerdir. Hatta bazıları böyle hadiseleri yaşadıklarını bile iddia etmişlerdir. Gazali'nin yaşadığı yüzyılın müceddidi olma arzusu ve bunun için bir işaret beklentisi ve said Nursi'nin bazı eserlerinde fevkalade olaylar yaşadığını iddia etmesi ve hatta yazım hatalarıyla dolu Risale-i Nur muhtevasının olağanın üstünde bir kaynaktan geldiğini ima etmesi, kendilerini aslında dönemin peygamberi olarak gösterme çabalarından başka bir şey değildir. İnsan, yaşam stratejileri ve insanüstü değerler İnsanın kendisi, gelmiş geçmiş bütün ideolojilerin ve inanç sistemlerinin kaynağı ve kurucusu olmasına rağmen, o, çoğu zaman kendi ürettiği bu düzeneklere kendisini mahkum etmiştir. Kendi ürettiği değerleri kendisinden daha kıymetli tutarak kendisini köleleştirmiştir. Kendi kurduğu dünya görüşüne ve içindeki değerlere hayran kalmış, müptela olmuş, onları yüceltmiş, kendisini ise küçültmüştür. Bunun farkına varıp tekrar kendine geldiğinde, köleliğe isyan edip efendiliğini ilan etmiştir. Buna da devrim veya aydınlanma adını vermiştir. Bu, insanın kendini kendinden kurtarmasıdır. Yoksa bu dünyada insanı kendisinden başka köleleştiren hiçbir yaratık yoktur. Öyle anlaşılıyor ki devrimlere, reformlara sebep olan değişmeyen sistem ve içindeki değerlerdir. Durağanlık bir krize sebep olunca da yeni değerlerin ortaya çıkması için zemin hazırlanmış olur. Krizin temel nedeni, bir yaşam projesini kendisinden daha kutsal bilip, ona müdahale etmemesidir. Sağlıklı bir medeniyette, müellifin eserine müdahale hakkı gibi, o medeniyeti yaşayanların bütün değerlere müdahalesi, revize edip değiştirmesi bir haktır. Bundan geri kaldığı zaman, bu ihmalin ceremesini pahalıya öder. Bu ifadelerden kastım şudur, bütün sistemlerin yaratıcısı insanın kendisidir hiçbir iyilik insanın dışındaki bir kaynaktan insana ulaşamaz. Bir yaşam projesi terk edildiğinde oradaki iyilikler de terk edilmiş olmaz. Gelmiş geçmiş bütün mantaliteler yok olsalar bile insan içinde iyilik verden ve bulunan sistemleri yine kuracaktır. Çünkü kaynak kendisidir. Bu bilinmediği zaman bir dünya görüşünde insandan daha kıymetli kavram ve değerler ortaya çıkar. Bu değerleri korumak için de İnsanlar feda edilir, insanlar kendilerinin kurguladıkları değerler uğruna birbirlerini hiçe sayıp yok ederler. Bu tür dünya görüşleri toplumsal yaşam içindeki şiddetin ve bireyin psikolojisini güvensizlik ve huzursuzluğun içine sokar. Merkezinde insan ve insanın kıymeti olmayan dünya görüşlerinde insan yücelemez. İnsan hakları ve insanın kerameti ortaya çıkamaz insanın gelişip kıymetlenmediği bir yaşantı modelinde hiçbir bilgiye erişilemez, hatta Tanrı gerçekse bile bu bilgiye dahi erişilemeyecektir. İslam ve diğer dünya görüşleri İslam'a zıt ve merkezinde Tanrı olmayan mevcut dünya görüşlerine rağmen İslam varlığını devam ettirmektedir. Ernest Gellner'a göre bunun sebebi İslam'da her türlü yeniliğe karşı kendisini koruyan ve her defasında kendisini tekrar tekrar ortaya koyan bir öz vardır. Bu öz de toplumun eğitimsiz bırakılmasıdır. Bu da birçok inanını gerçeklik aleminden koparıp hayali bir dünyaya bağlar. Bu aynı düşünce insan kültürlerinin ürünü olan birçok bilimsel ve sosyal alandaki yenilikleri İslam'da arama sürecine de yol açmamaktadır. Çünkü din bilginleri aranan bilgilere ket vuracaktır ve İslam'ın içinde İslam her türlü iyiliği kapsar inancı vardır. Fakat içindeki el kesme, kadına şiddet ve diğer meşru görülemeyecek tavırlar, bu fikir nedeniyle, yani İslam'ın her iyiliği kapsadığı fikri nedeniyle, güzel ve iyiliğe giden kapı olarak görülmektedir. Nitekim bugün bu dinin hem baskıcı İslamcı rejimler tarafından, hem de bu rejimler altında ezilen kitleler tarafından kullanılması ve bir kurtarıcı olarak tanımlanması bu geniş yorumlama spektronunun bir sonucudur. İslam dininin metinlerini keyfi yorumlamanın ve onu her türlü soruna çözüm getiren fevkilade bir kaynak olarak algılamanın bir sonucu da bu dinin terör örgütleri tarafından istismar edilmesidir. Çünkü bir din adamı kendine göre yorumlarsa, başka din adamları da kendilerine göre yorumlayıp istedikleri sonuca ulaşacaklardır. Dinin bu şekilde hatalı kullanımının başka bir sebebi de, Müslüman toplumunda birçok layıkleşme, gelişme çabalarına rağmen İslam'ın hala meşruiyet zemini olmasıdır. Böylece her yeni strateji, her yeni düşünce bu dinden icazet almak zorunda bırakılır. Her türlü dünyevi sorun metafizik şekilde çözümlendirilmeye çalışılır ve bu nedenle çözülemeyen sorunlar, biriken problemler kaosuna girmesine neden olmuştur. Sonuç İslam dini, geçmiş zamandaki diğer dünya görüşleri gibi insanlığa hizmet etmiş ve bir medeniyete de adını vermiştir. Bu dinin 14 asır önce hitap ettiği toplumdaki sosyal ve metafizik sorunlar, bugünkü insanın sorunları değildir. Tanrı'nın varlığı, onu temsil eden kavram ve semboller, sonraki yaşam ve öyle bir yaşamdaki haller, günümüz insanını meşgul eden konular değildir. Halbuki tüm ortaçağ kültürlerinde, bu tür konular temel sorunlardır. Yalnız, kal yalnız kaldığında odasında hayaletler ya da bilmediği varlıklar olduğunu düşünen insan, korkusundan dolayı bir dine yönelecektir. Aynı zamanda Tanrı, dua ettiğinde başvurulan, yardım ettiği düşünülen bir merkez, insanı rahatlattığı için bir din ihtiyacı mutlaka doğacaktır. Fakat günümüzde böyle değildir. Bu nedenle İslam dini, günümüz insanına hitap etmemektedir. Doğal olarak İslam dininin mesajlarında bütün zamanlarda yaşayan insanlar için çıkarılacak dersler yoktur. Hiçbir yaşam projesi kendinden sonraki nesiller için hazırlanmadığından, İslam'ın ideal insan modeli geleceğe ve günümüze hiçbir şekilde yakın durmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda çözüm getirmeye çalıştığı sorunlar da ancak Bedevi Arapların arasındaki basit ve yerel sorunlardır. Sadece çöl, Sadece çöl hayatı ve Arap geleneklerinde yaşanan problemler çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Modern birey insanlığını hiçbir yaşam rejimine teslim etmeyen insandır. Bu da çok yeni bir tip insandır. Genel olarak Müslüman veya geleneksel Hristiyan veya Yahudi kendi insanlığını inandığı dinle özdeşleştirir. Böyle yapmak da kendini bir dünya görüşü içinde tüketir ve mutluluğa erişemez değişikliklere kendini kapatır. Çözüm arayışına giremez. Bugün dünyada en çok Müslüman sayısının arttığı iddia edilmektedir. Fakat bu bilgi yanlıştır. Günümüzde evet Müslüman sayısı artmaktadır. Fakat bunun sebebi Müslüman ülkelerde doğan insanların nüfus kimliğine genellikle direk İslam yazılmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda İslam toplumunda kimlikteki İslam ibaresini çıkarmak büyük baskı altına girmeye neden olacağı için, Ateistleşen ya da layıkleşen nüfusun artışı pek fazla rakamlara yansıyamamaktadır. Ancak günümüzde İslam dünyasının %20'sinin ateistleştiği düşünülmektedir.